1320 numaralı konu, Abdullah bin Mesud'un bu husustaki öyüdü. küfe ahalisinden bazı kimseler İbni Mesud'a geldiler, Abdullah, hoş geldiniz, deyip Allah'ın azabından korunmayı tavsiye ederek, Kur'an'da ihtilafa düşmeyin, çünkü Kur'an, Hazreti Peygamber'den bu yana okunup durmaktadır, onda ihtilafa yer yoktur, o ne silinir ne de kaybolur, görmez misiniz ki, İslam şeriatı tektir, Şeriatın bütün hükümleri onda açık olarak belirtilmiş ve bütün emirler sıralanmıştır. Eğer ayetin biri, bir şeyi emretmiş, diğeri de yasak etmiş olsaydı, o zaman ihtilafa sebep olurdu. Fakat durum böyle değildir. Kur'an, bunların hepsini hiçbir çelişki olmadan kendinde toplayan bir kitaptır. Umarım ki, içinizde, ilimde yetişmiş ve halk arasında zirveye ulaşmış kimseler vardır. Eğer Hz. Muhammed'e indirileni benden daha iyi bilen bir kimse olduğunu ve develerin beni o kimseye ulaştıracağını bilseydim, ilmimi artırmak için ona giderdim. Fakat Cebrail'in Kur'an'ı, her yıl bir kere Hazreti Peygamber'e tekrarladığını, Hazreti Peygamber'in vefat ettiği yılda ise, iki defa tekrarladığını biliyorum. Ben Hazreti Peygamber'in yanında Kur'an okurdum, bana, sen güzel okuyorsun, derdi. Öyleyse kim benim okuduğum şekilde okuyorsa, onu bırakmasın, ondan tek harf bile değiştirmesin, çünkü Kur'an'ın bir harfini inkar eden hepsini inkar etmiş olur, dedi.